Ahududu kurdu. Evvel zaman içinde Rosenburg adındaki küçük bir kasabada, ormanın kenarındaki küçük bir evde dört kişilik bir aile yaşarmış. Ana ve üç küçük çocuğu Edward, Chloe ve Zoe. Ahudududan reçel ve jöle gibi meyve konserveleri yaparlarmış. Kasabanın en önemli geçim kaynağı ahududuymuş. Hadi çocuklar, kahvaltı hazır. Geliyoruz anne. Edward yapma lütfen. <gülüyor> Şaka yaptım. Kahvaltınızı edin çocuklar. Edward kardeşinle uğraşmayı bırak artık. Kahvaltılarını yiyorlarmış. Derken Chloe yüksek sesle bağırmış. Aa, ne oldu? Bu bir kurtçuk. Aa, o da nereden çıktı? Büyük bir ahududunun üzerindeydi. Öldür gitsin. Olmaz. O zaman bırak ben ezeyim Edward saçmalama. Hayır. Bunu yapma. Ve Chloe, neden küçük bir kurt için bu kadar sorun çıkardın canım? Onu at gitsin. Chloe bir ahududu yaprağı alarak kurdu dikkatle üzerine yerleştirmiş. Zoe ile beraber kurdu güvenli bir şekilde bahçeye bırakmaya gitmişler. Chloe, şuna bak. Bir serçe. Küçük kurdu burada bırakırsak, serçe onu hemen mideye indirir. O zaman ağaçlığa girelim. Oraya bırakabiliriz. Kızlar ağaçlığa girerler. ...ve küçük kurdu bırakabilecekleri bir ahududu çalısı bulurlar. Burası kurçuk için harika bir yer. Üstünde koyu kırmızı bir çatı olduğu için çok şanslı. Etrafı birçok güzel ağaç ve çiçekle çevrili. Evlerine dönmüşler. O akşam saatlerinde yemek için masaya oturmuşlar. Karınlarını doyururken lezzetli sandviçlerden ve muhteşem ahududulardan ve reçellerden yemişler. Tüm ahududular bitene kadar yemişler. Ve her lokmasının tadını çıkarmışlar. Görünüşe göre bütün ahududular bitti ve kış konserveleri için hiç kalmadı. Zoe ve ben yarın ormana gideriz ve daha fazla ahududu toplarız anne. Çok iyi. En taze ahududuları toplamaya çalışın. Evet anne. Ertesi sabah Chloe ve Zoe taze ve sulu ahududuları toplamak için hazırlanmış. Chloe mavi sepeti, Zoe de sarıyı almış. Çok dikkatli olun kızlar ve gün batmadan önce dönmüş olun. Karanlık bastıktan sonra orman güvenli değildir. Ve Ahududu kurduna benden selam söyleyin. Bir daha onu görürsem yiyeceğimi söyleyin. <gülüyor> ve Chloe ve Zoe ormana doğru yola çıkmışlar. Devrilmiş ağaçların üzerinden atlayıp çalılara yönelmişler. Etraf tatlı ve sulu meyvelerle dolu çalılar ve ağaçlarla çevreliymiş. Ahududu çalılarına bakınarak ilerlemişler. İkili ormanda her tarafın meyvelerle dolu olduğu yere gelmiş. Mürverdutu, yaban Mersin'i, Bördlen ama Ahududu yokmuş. Ahududu çalılarını ararken ormanda ilerlemeye devam etmişler. Ve bu epey zaman almış. Ormanın derinliklerine ulaştıklarında her tarafı Ahududu çalılarıyla çevrili bir yere gelmişler. Göz alabildiğine uzanıyormuş. Ve görenlerin ağzını sulandırmaya yetermiş. İşte bu gerçekten inanılmaz. Her yerde çok sayıda güzel Ahududu çalısı var. Bütün çalılar İdil'in daha önce hiç görmediği kadar güzel koyu kırmızı Ahududularla doluymuş. Birlikte Ahududu toplayarak yemeye başlamışlar. Ve kısa sürede sepetleri ağzına kadar dolmuş. Ve şimdi bu sepetleri eve götürelim. Hayır dur. Gitmeden önce biraz daha toplayalım tamam mı? Derken lezzetli ahududulardan biraz daha toplayıp önlüklerinin ceplerini de doldurmuşlar. Ve eve dönmeye hazırlanmışlar. İki kız da bir ellerinde sepetlerini, diğer ellerinde önlüklerini tutarak eve doğru yola çıkmışlar. Chloe ve Zoe uzun süre yürümüşler ama yollarını kaybetmişler. Daha önce hiç ormanın bu kadar derinliklerine inmemişler. Onları eve götürecek bir yol ya da patika bulamamışlar. Ve daha da kötüsü güneş batmaya başlamış. Ağaçların gölgeleri uzamış. Ve gün sona ererken kuşlar evlerine doğru uçmaya başlamışlar. Ah, biraz endişeliyim. Nerede olduğumuzu bilmiyorum. Merak etme Zoe. Birazdan ormanın kenarına gelip evimizin bacasından çıkan dumanı göreceğimizden eminim. Ormanda yollarını aramaya devam ederken karanlık basmış. Korkuları da iyice artmış. Yürümüşler ve yürümüşler ve derken önlerinde uçan küçük bir peri fark etmişler. Küçük kızları ürkütmüş. Aman tanrım bir peri. Merhaba. Peri onu takip etmelerini işaret etmiş ve uçmaya başlamış. Arkasına bakarak onu takip etmelerini beklemiş. Arkalarındaki ağaçlıklardan gelen kükremeyi duyan kızlar hızla harekete geçip periyi takip etmeye başlamış kızları çalılarla çevrili büyük bir düzleye getirip ortadan kaybolmuş. Neredeyiz biz? Burası karanlık. Hiçbir şey göremiyorum. Bekle, nerede olduğumuzu anladım. Tekrar ahududu çalılarına döndük. Zoe ve Chloe bütün gün yürümekten yorgun düşmüşler ve çimenlerin üzerine oturur oturmaz ağlamaya başlamışlar. Şu anda yiyebilecek sandeviçim olsaydı. Bunu söyler söylemez elinde bir şey bulmuş. Ah şu mucizeye bak. Elimde bir sandeviç var. Benim de bir tane var. Keşke elimde bir bardak da süt olsaydı. Cümlesini tamamlar tamamlamaz küçük elinin içinde bir şey fark etmiş. Zoe Zoe elimde bir bardak süt var. Bu bir sihir olmalı. Benim de var. Bizi buraya getiren o sevimli perinin işi olduğundan eminim. Kızlar meyvelerini yiyip sütlerini içerek açlıklarını gidermişler. Ah, umarım uyuyacak güzel bir yer buluruz. Bunu söyler söylemez yanlarında uyuyabilecekleri birer güzel yatak bulmuşlar. Chloe ve Zoe üstlerini de örterek gece boyu uyumuşlar. Ertesi sabah Chloe uyandığında güneş parlıyormuş. Etraflarında güzel yaz ağaçları varmış. Ve her yerde kuşlar uçarken şakıyor ve güzel şarkılarını söylüyorlarmış. Ah, ne kadardı güzel. Ormanda etrafın güzel ahududu çalılarıyla çeviriyken uyumak. Chloe uyan hadi. Ormanda uyuduklarını anlayınca merak içinde birbirlerine bakmışlar. Yattıkları yataklara sonrasında bakmışlar. Kendir gövdelerinden yapılmış, üstü de yapraklarla ve yosunlarla kaplıymış. Bu bir rüya mı? Çimdikle beni Chloe çünkü hala rüya görüyorum. Al, Gerçekten çimdiklemeni söylememiştim. Artık rüya görmediğini biliyorsun. Acaba iyi peri nereye gitti? Bize çok iyi davrandı. Tam o anda önlerinde havada bir kıvılcım patlaması görmüşler. Ve önlerinde uçan ve onlara el sallayan periyi fark etmişler. Ah merhaba, bize çok iyi davrandınız. Tam o anda arkalarındaki ahududu çalılarının arasından şık beyaz bellerin ve kırmızı başlık giymiş yaşlı bir adam çıkmış. Ayrıca elinde, üzerinde kristalden ahududu olan bir asa varmış. Işıkta bir yakut gibi ışıldıyormuş. Ah bakıyorum, serafinayla tanışmışsınız. ''Kendimi tanıtmama izin verin. Ben Kral Rubus, Ahududuların kralıyım. Ahududu çalıları krallığının hükümdarıyım ve binlerce yıldan beri burada yaşıyorum. Serafina'yı yoluyarak geceleri ormanda dolaşan canavardan kurtulmanızı sağladım. Ormanın krallığından korkmamanızı istedim.'' Ahududuların kralı olabileceği fikri kızları çok şaşırtmış. Ve kralı dinlerken yüzlerinde büyük bir gülümseme oluşmuş. Maddelerin ruhu Eramos beni lanetlemişti. O toprağı, rüzgarı, suyu ve ateşi yöneten varlıktır. Her yüzyılda bir zavallı bir Ahududu kurduna dönüşüyorum. Bu bana verilen o muhteşem hediyenin ölümsüzlüğün değerini hatırlatmaya yarıyorum. Böylece kızlara Ahududu kurduna dönüştüğü gün olanları anlatmaya başlamış. Toplanan Ahududularla beraber sonunda Ahududu kurdu Chloe'nin tabağına kadar gelmiş. Beni kurtaran ikiniz olmasaydınız yenilebilir hatta ezilebilirdim. Ve sen beni yaprağın üzerine alırken bileğim burkuldu. Topallayarak geziyorum. Gün batana dek beni bıraktığın çalının altında bekledim. Ve normal halime dönüşür dönüşmez sizi aramaya başladım. Hayatımı kurtardığınız için teşekkür etmek ve iyiliğinizi ödüllendirmek istiyordum. Derken ikinizi de krallığımda buldum. Ve sizi korkutmadan teşekkür etmek istedim. Ardından Serafina'nın... Onlara rehberlik ederek ormandan çıkarıp sağ salim evlerine götüreceğini söylemiş. Bizi koruyup kolladığınız için teşekkür ederiz Nazik bayım. Teşekküre gerek yok çocuklar. Eve döndüğünüz zaman hediyeleriniz sizi bekliyor olacak. Ve Edward'a söyleyin onu bir daha görürsem yiyeceğim. Ah, lütfen böyle yapmayın. Lütfen onu affedin. <gülüyor> Merak etmeyin onu bağışlıyorum. İntikam iyi değildir. Sadece şaka yapıyordum. Kızlar rahat bir nefes alıp kral Rubus'a sarılmışlar. Güle güle iyi yürekli çocuklar. Daima bu kadar iyi ve cömert olun. Kızlar sepetlerini almışlar ve onları ormandan çıkarmak için rehberlik yapan Serafina'yı takip etmişler. Kızlar evlerine ulaşır ulaşmaz Serafina onlara el sallamış. Ve ortadan kaybolmuş. Kızlar eve ulaşınca büyük bir sevinç yaşanmış. Ah! iyi olmanıza çok sevindim. Bütün gece neredeydiniz? Ormanın gece güvenli olmadığını söylemiştim. Kızlar her şeyi annelerine ve Edward'a anlatmışlar. Kral Rubus ve büyülü krallığından bahsetmişler. İkiniz de iyisiniz ve evinize döndünüz ya çok mutluyum. Bu arada yaşlı bir adam geldi ve... Bunları size bıraktı. Sepete baktıklarında iki tane güzel bilezik görmüşler. Üstlerinde parıldayan ahududu şeklinde taşlar varmış. Vay canına! İşte bu çok güzel! Edward sana da bir hediye var. Bu ahududu kurdu şeklinde gümüş bir broşmuş. Edward ne için olduğunu anlayarak çok utanmış. Bir daha hiçbir canlıya zarar vermemiş... ...ve iyi davranmış. Ne kadar güzel! Artık akşam yemeğini hazırlamalıyım. Gidip yıkanın ve yemek için hazırlanın çocuklar. Anneleri mutfağa girdiği anda... ...mutfak masasının üzerinde leziz ahududularla dolu... ...on sepet görmüş ve çok şaşırmış. Nasıl geldiklerini düşünürken... ...Ahududu kralının hediyesi olduğunu tahmin etmiş. Ve böylece ahududu konservelerini yapmışlar. O kadar çokmuş ki nelerle kavanoz reçel satmışlar. Sonuç olarak, eğer başkalarına iyi davranırsanız, kim olurlarsa olsunlar karşılığında mutlaka iyilik görürsünüz.